Namazda Ayet-el okuyabilir miyiz demişler? Evet, namazda Kur'an-ı Kerim'den zammı olarak Kur'an-ı Kerim'in istediğimiz yerini okuyabiliriz. Ayet-el Kürsü de dolayısıyla zammı suru olarak okumakta hiçbir sakınca, hiçbir beyisi yok. Mesela birinci rekatta Ayet-el Kürsü, ikinci rekatta Amine Resul'de okumak mümkün. Ayet-el Kürsü Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber'in ifadesiyle ihtiva ettiği anlam bakımından en büyük ayetidir. Elbette okuyabiliriz.